Su programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Biz bu hafta Alakır Nehri'nde kurulma ya da planlama aşamasında olan sekiz HES'ten bahsetmek istiyoruz. Aslında bu HES'lerin son üç senedir Türkiye'nin gündeminde olmasının ve bu HES'lere karşı mücadelenin görünür olmasının en önemli aktörlerinden birisi Birhan Erkutlu, Alakır Nehri kardeşliğinden. Bugün o bizim konuğumuz olacak. Birhan. Orada mısın? Merhabalar. Hoş <gülüyor> Merhabalar. Deyin. Hoş geldin Birhan. Hoş bulduk. Selamlar Alakır'dan. Evet şimdi buradan da, sana selamlar. <gülüyor> buradan da selamlar Açık Radyo'dan. Biraz konuşalım ondan sonra sana söz vereceğiz Birhan tamam mı? Hı hı, tamam. Tamam şimdi öncelikle şöyle bir anons da yapalım. Açık Radyo'da birkaç gündür süren internetten yayınları dinleyememe durumu sona erdi. Artık yayınları dinleyebiliyorsunuz. Onu da haber verelim. Şimdi Birhan Erkutlu 2003 yılında Irak Savaşı'na karşı barış eylemlerinden döndükten sonra şehirden uzaklaşıp hayat arkadaşı Tuğba Günal ile başka bir yaşam kurmanın yollarını aramaya başlamış. Derken kendilerini Alakır vadisinde Kuzaca köyünde bulmuşlar. Doğru mu? Evet. Birhan. <gülüyor> evet. Şimdi burada siz her şeye sıfırdan başladınız ve kendi evinizi bile kendiniz yaptınız çamur ve ağaçlardan hı hı. ve şey diyorsunuz şehir hayatının içinde hep tüketiyorduk bir şey üretmiyorduk. Bundan kurtulmak istedik demişsiniz. Hatta senin bir cümlen var. Bizim su hakkı kampanyasının yapı taşını vurguluyor adeta. Allah varmadan önce üç temel ihtiyacımızın peşinden çıktık yola demişsin. Çünkü e, sağlıklı içme suyu, sağlıklı gıda ve sağlıklı ikame hakkımız elinden elimizden alınmıştı. Böyle düşünüyorduk demişsin. Şimdi siz bunları düşünürken e, bunları hayata geçirmek için e, var olan yaşantınızı bir tarafa bıraktınız ve işte Alaçra'ya yerleştiniz ama e, peşinizi bırakmayan bir gerçeklik vardı, hes gerçekliği. Tüm <gülüyor> Türkiye'de yaygın bir biçimde yapılmaya çalışılan hesler sizi Alaçra'da buldu. Oradan başlayalım istersen. <gülüyor> evet, yani o, ya betimlediğiniz gibi, o, yani her canlı'nın üç temel zaten hakkı var. Yani her şeye başından başlayacaksak eğer. Yeme içme ve barınma hakkı olarak bunları düşünebiliriz ve onlar hmm. e, yani o şehir yaşantısına biz zaman hani belli bir duyarlılığa sahip insanlar olarak onun mücadelesini veriyorduk ama hani o içinde bulunduğumuz o kısır döngü bizi bir süre sonra rahatsız etmeye başladı. Hani bunun alternatiflerinin başka bir dünyanın mümkün olduğunun da artık yaşanılır kılın, kılınabilmesi adına. En azından hani yapıp yapamayacağımızı da bilmeden hani en azından bir denemek açısından öyle bir yola düştük aynı dediğiniz gibi. Evet. Ama hani dünya gerçekliklerinin hiçbir zaman dışında zaten bir eylem sürecinin bir mıdır bu. Hı -hı. Hani e, zaten buraya geldiğimizden beri hani HES olmasaydı her türlü zaten artık tamamen ranta açılmış doğal alanların koruma mücadelesini yapacağımızdan bir şekilde haberlerde ama onun için önce kendi yaşamımızı koruma altına almak için işte ekiplikme kendi evimizi yurdumuzu kurmak için tabi başladık. Hı -hı. Ve hala da devam eden bir süreç, hiç bitmeyecek bir süreç ve mücadele de aynı mücadele yaşamın kendisiyle birlikte beraber paralel ilerliyor. Ya yani burada şu anda hem bu yaşamı korumaya, kollamaya çalışıyoruz. Onun için işte hani hukuksal, bilimsel, eylemsel platformlarda mücadele ediyoruz ama aynı zamanda tohumlarımızı da ekiyoruz. İçme kaynaklarımızı korumaya çalışıyoruz. Kendi e, yuvalarımızı inşa edip içinde e, sağlıklı bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz bunlar aslında. Hepsi paralel devam eden süreçler. Evet. evet. Ee, bir yerde hatta şey demesin değil mi? Üç tane nükleer santral yapılsa bile e, biz buraları terk edip gitmeyeceğiz demişsin. Yok o mümkün değil. Yani ne yapılırsa yapılsa. O... Yok zaten öyle bir yer yok. Artık dünya gerçekliğinin hepimiz zaten farkındayız. Hani bir yere kaçmak, bir yerden gitmek değil artık belli yerler, alanlar oluşturup artık oraları ve etrafını korumaya başlamamız lazım. Yani en azından buna niyeti olan insanlar hani kırsalda çünkü hani artık bu yeme içme barınma işinin hani çok kolay bir şekilde, tırnak içinde kolay diyorum. Çünkü eskiden bilinmezdi hepimiz için. Başlamanın önce işte ev hani maliyetli bir iş midir, toprak maliyetli midir, ekip dikmek hani bunlar artık çözüldü bunlar. Yani bunlar fiziksel maddi ya da manevi hiçbir zorluğa girmeden bizim yaptığımız evler bedava evler yani atıklarla doğadaki atıkların bir enstelasyondan oluşuyor yani bir birleştirmesinden oluşuyor e toprak öyle işlemeden motor kullanmadan benzin kullanmadan kendi rızkımızı çok kolay çıkartabilecek şeyler artık deneyerek dünya da bunu artık deneyerek görerek bulaştı onlara ya bunlar dert olmaktan çıktı herkes artık zaten bunları örnekliyle yaşam kurmaya başladı bu işte o oluşumlar arttıkça yani şehirdeki o örgütlenmelere destek olacak kırsalda da bilinçli insanlar topluluğu bir şekilde oluşursa onların entegre çalışmasının çok daha fayda sağacağına inanıyoruz. Çünkü hepimizin problemi yani yeme içme barınma evet, bütün evet. canlıların ortak problemi haline almış durumda. Çünkü üçü de hem çok sağlıksız hem de çok büyük maliyetlerle insanlara dayatılan unsurlar oldu. Evet peki. Birhan Alakır'da bu mücadeleniz nasıl başladı? HES'lerden Hester, nasıl haberdar oldunuz? Ondan bahseder misin biraz? Herkes gibi işte bütün variler gibi kepçeler girince ağaçlar kesmeye başlanınca. Yani bu hiçbir zaman halk bilgilendirmiyor. Bu projede hani zaten dili olmayan hani ve hiçbir zaman danışılmayan tabii kurda kuşa ağaca zaten hiçbir şey sunuldu. Ama Hı. yerel halka da zaten sorulmadı. Yaşayanlara hiçbir şey danışılmadı, bilgilendirilme yapılmadı. Biz hukuksal süreci de tam o anda başlattık. Yani görür görmez başlattığımız şey yani altı ay boyunca zaten sadece o hiç bilmediğimiz bu mevzuatlarda bizi boğdular. Hani o de biraz faydalanılmış oldu. Hı hı. Altı ay dava açmaya çalıştık biz. Hani dilekçelerimiz gitti gelmedi o kayboldu o gitti. Evet. Ee, zaten en sonunda bu Dede Gölene Ayşe'nin kürce hepsine dava açabildikten sonra da o dava sürecini takip ederken e, yürütmüyor kararı karar aldı, alındı. O yükmeyi durdurma hı hı. kararının e, uygulanmadığını görünce suç duyurusunda bulunduk yetkililer hakkında. Hı hı. O suç duyurusuna gelen cevapta bize söylenen artık bu yeni bir proje sizin dava açtığınız proje. Eski bir projeydi hı hı. E, yani tebrik <gülüyor> ederiz onu kazandınız ama artık bu yeni bir proje. Onun için yükmeyi durdurmayı uygulamayız uygulayamayız diye böyle çok Ali Cengiz vari oyunlar içeren bir hı hı. cevapla karşılaştık. ve Hemen tekrar o yeni dedikleri tırnak içinde yeni dedikleri. Neyi de şey yeniydi şey Birhan ya. o projenin nesi yeniydi? Benim gördüğüm bir yenilik yok. Zaten bitmek bu bir, bir projeydi. Yani o sadece işte o süreci atlatmak için belki kapının, pencerenin yerlerini değiştirmiş <gülüyor> olabilirler en fazla. Çünkü biz evet. bu hukuksal mücadeleyi verirken o bilir kişinin gelmesi bir sene aldı onun raporu hazırlanması yani iki sene geçti zaten. sene senede o HES neredeyse bitmiş oldu. Hı -hı. Şimdi zaten Hı -hı. tamamen bitti de. O Kürce 4 dedikleri dördüncü projeyi de biz dava açtık. Onun da yürütmeyi durdurması alınıp santral mühürlendi geçenlerde. Evet. Ama evet. şimdi öğreniyoruz ki e, mesela o Kürce 4 o proje değişikliği olduğu zaman valilikte bir yerde o askıya çıkmış ve biz maalesef onu görememişiz. Burada Süresi de, içerisinde kuş, itiraz görememiş. etmediğiniz için de herhalde e, iptal mi edildi yürütmeyi durdurma kararı da? Tabii iptal bir dava da düşmüş oldu. Dava düşmüş oldu değil mi? Tabii tamamen. Yani şöyle esastan e, dava bu çevreye telafisi geri dönüşü mümkün olmayacak bir şekilde zararlıdır. Bu santral diye mühürlendi. Hı hı. Santral mühürlenir kapatıldı. Ama esasen bütün o bilirkişi raporları o bilimsel heyetin raporları de böyle bir karar almış olan mahkeme. Sonra bir senenin içerisine tekrar bu e, yürütmeyi durduma kadar uygulayıp mühürledikten sonra dedi ki Aa, pardon siz. Ee, usulen evet. siz bu davayı açmakta gecikmişsiniz. Çünkü e, hmm. bu Kürce 4 projesinin değişikliğinin ve Çet gerekli değildir kararının ilanı valilikte, kaymakamımızda biz bunu bir yere asmıştık. Zaten ben sordum hani bunu Nereye bir asmışlar diyorum. acaba? Hani <gülüyor> hani evet. Kuyutu yerlere asıyorlar. <gülüyor> bu konuda o kadar becerikliler ki yani zaten bu e, HES'lerin e, bilgilendirme süreçleri olsun ya da işte bu çet raporlarının bilgilendirilmesi, açılan davaların takibi noktasında olsun ciddi bir e, şey var. Zorluk var ki e, hani buna müdahale olmak isteyenlerin önleri bir, bir biçim burada da bilinçli bir biçimde kesildiğini düşünüyoruz açıkçası. Çünkü evet. kiminle hmm. konuşursanız konuşun. Biz başka programlarda yine e, yerelde direnişlerde bulunan e, kişileri konuşturmuştuk. Aynı şeyden yakınıyorlar çok fazla Aynen. bir biçimde. E, i̇lan var diyor. E, i̇şte yani ve sen bu ilanı yani. göremiyorsun diyor. Hı -hı. Şu süre içerisinde başvuru yapman gerekiyor ama sen bu ilandan haberdar bile değilsin. Yani sizde de böyle bir süreç yaşandı. Aynı. Yani Hı -hı. Vali, zaten bütün vadilerde ya Anadolu genelinde aslında dünyayı araştırdığınız zaman dünyada da çok farklı dönmüyor işler bu anlamda Hı -hı. ama yani Anadolu'nun her vadisindeki hukuksal süre şu anda aynı şekilde ilerliyor. Hiçbir farkı yok birbiriyle. Fark yani evet. e, şu anda benim bildiğim zaten aynı bizim durumumuzda olan en az 10-15 tane sadece süre aşımı bahanesiyle iptal edilmiş, reddedilmiş davalar söz konusu. Belli bir aşamaya gelmiş davalar bunlar. Evet. Hatta bir geçen de... gününe gördüm. Hani Saklıkent tarafında bu Akdeniz bölgesinde de 2-3 tane dava aynı nedenden ötürü. Şimdi patır patır hani bu süreçle karşılaştık. Şimdi e, gönüllü avukatlar sağolsunlar. Bunun beyin fırtınasını yaparak çünkü hiçbir zaman hani bu mücadeleden geri durmak, vazgeçmek gibi söz konusu yok. Çünkü başından beri zaten hep art niyetli bu işler ilerlediği için yani karşı taraf diyeceğim hani buyi sadece rant olarak görmek isteyen, hiçbir canın hakkını, yaşam hakkını gözetmeyen insanlar tarafından hani buna Hı -hı. alışa gelinmiş bir durum. Hani yıldırma politikası, baskı alma, tehdit hani yapamazsınız, edemezsiniz hiçbir şekilde siz buna ulaşamazsınız demek diyen insanlar karşı ama hep bir alternatif, hep bir umut her zaman var ve olacaktır zaten. Bir de Birhan e, bu yürütmeyi durdurma kararını örneğin, e, örneğin değil de e, 2012'nin 5 Aralık'ta mı almışlardı bir karar e, çıktı evet. olumlu. Herkes çok Tabii. sevindi e, ama e, pratikte uygulaması 30 gün içerisinde olması gerekirken yasal süresi. Evet. Ee, Aylar geçti. Aylar geçti. 26 evet. Şubat'ta falan e, evet. kapaklar açıldı. Evet. Ee, sonra evet siz e, hani süresi içerisinde başvuru yapmadınız deyip esastan davayı bozulması söz konusu oldu. Alınan karar ertesi gün uygulandı. Ona gelince ertesi hemen gün, uyguluyorlar. <gülüyor> ertesi gün dahi değil. Aslında şöyle yani... E, o nasıl artık e, ayarlanmış o çünkü bir şekilde bu bir, yani herkes biliyor artık gizli saklı bir şey yok. Belli bir baskıyla aldırılmış bir karar bu. Hı hı. E, ve o baskıyı yaratanlar zaten o şeyi süreci çok güzel ayarlamışlar. Yani şirket yetkilileri belli bir yerden o kağıdı alıp kendileri e, şeye götürmüşler zaten jandarma komutanlığına. Oradan işte hep beraber o mühür kırma işlemleri falan evet. yani Sıradan bir direkt... vatandaş böyle bir işlemi yapamaz aslında. Biz başka konularda da hani e, davalarımız oluyor ve biliyoruz sonuç itibariyle. Hani kararı size elden tebliğ edemeyiz <gülüyor> falan derler. Ve bir türlü şey yapamazsınız. Siz o karara ulaşamazsınız. Günlerce sürer. E, bir, örneğin adli bir sicilinizi temizletmek için uğraştırırsınız falan filan. Öyle şeyler de başarılı. Çok kolay olmazsınız. Kolay değil. değil. Evet, yani yeter sürecinde zaten kendini belli ediyor. Yani o baştan o yürütmeyi durdurma kararının e, uygulanması konusundaki o, o uzun süreç de zaten belliydi. E onun tekrar o geri dönüş o 60 günlük sürenin bahanesiyle o mührün var olan o mührün kırılmasındaki o süreç çok sürpriz olmadı. Yani bu aslında hani kamuoyunun e, olan bitenlerle ilgili bilgi edinmesi adına çok böyle örnek bir süreçtir bu. Hani evet, hepimizin bunun farkına örnek. varmamız <gülüyor> lazım. Yani e, ne durumdayız? E, şu anda cidden tamam doğaya artık soykırım boyutuna ulaşmış bir saldırı söz konusu. Hani <gülüyor> evet. şehirde yaşarken hani bunu ancak hissedebiliyorduk. Hani veya yani haberimiz oluyor diyorduk ama hani 5 senedir bunu direkt içinde yaşıyoruz. Her Hı -hı. saniye kesilen ağacı duyuyorsunuz, e, Karşılaşıyor ölmüş balıklarla belki yani gün içinde. Mi? Devamlı bununla yaşamak durumundasınız ve bu her geçen sene, her geçen hafta, her geçen gün nasıl artık vahşideş, nasıl arttığını Hı -hı. E, ve buna karşı mücadele, hukuksal mücadele önlerinin nasıl tıkandığını, nasıl Ali Cengiz oyunlarının yapıldığını artık Hı -hı. herkesin e, bir durup düşünüp bunu e, göz ardı etmeden konusuna gündemini alması ve elinden ne geliyorsa hiç önemli değil. Ee, bir şeyler yapmaya başlamasının zamanı artık. Evet. Yani şimdi, bu süreçte artık hı. herkes inisiyatifi çünkü hepimizin suyu, hepimizin yaşamı, hepimizin hı. kültürü. Yani bu değerler hani gittiği zaman yerine bizim yani istesek dahi koyabileceğimiz değerler yerine koyabileceğim Yeri dönüşü yok artık. Birhan, bir istersen bir ara verelim. Alakır'ın sesiyle ara verelim mi? Tamam harika <gülüyor> olur. Ondan sonra senden devam edeceğiz. Evet, devam tamam. edeceğiz birazdan. Tamam. Evet, Alakır'ın sesi bizim sesimizden daha güzel bence. Birhan orada mısın? Buradayım. buradayım. Evet. Şimdi e, bu albümlerden bahsedebilir misin bize Alakır? Tabii. Yani ne? bu ilk ulusal süreç e, başlayınca bizden Hı. inanılmaz bir e, paralar talep edildi. Yani daha önce de bilmiyorduk. Hani bunun bu kadar maddi bir şey olacağını. Çünkü hani herhangi bir ticari bir dava değil. bu anesine herkesin Hı. ortak bir yaşam var. kaynağı. Tabii o için ama. Ee, ...bu bilir kişi paraları daha ...gerçi avukatlarımız hepsi gönüllü... ...onlar hiçbir para talebinde bulunmadılar... ...ama inanılmaz bir para gelince... şimdi hiçbirimizin de hani öyle... ...antikapitalist yaşantımızda o kadar fazla... Hani ...para bile kullanmıyorsunuz yok. siz... ...tabii olabilmeyince evet. tabii... ...o kullanmama Aha. esasından dolayı öyle birikmiş bir para yok... ...çünkü hani 20-30 bin lira gibi bir para... ...istendi bize davalarımız için... Evet. E, ...bu e, ne yapılabilir... ...hani herkesin ortak... ...hep sanatla uğraşan arkadaşlar vardı bir kuru kuru da bağış toplamak istemedik açıkçası. Hani hem insanları yani sanat yoluyla bilgilendirmek, ona uygun hani bestelerimizi paylaşmak. Onun karşılığında da hani bağış yoluyla evet. gönüllerden koparsa insanların hani herhangi bir fiyat da belirlemedik. Çoğu zaman bedava dağıttığımız da oldu onları. Evet. Ee, sokak performansıyla, hani sokak müzikleriyle işte festivallerle ve hani sanat gösterimleri yaptık, performansları, işte film festivalleri. Hep oradan üç beş gelirlerle toplandı. Hiçbir zaman sıkıntı çekmedik. Sağ olsun o kadar kişi müdahil oldu ki bu sürece. Hmm. Hani hatta o vezneye bile o parayı götürürken kuruş kuruş topladınız ve bir koca bir ebes torbanın <gülüyor> içinde götürdük, verdik. Hani hiç onu için netti. Çuvalı koydunuz, sırtınıza attınız. keşke yani. daha hepsini yani gör... bozdursaydınız Burhan. <gülüyor> <gülüyor> ya görelsiniz Ya çünkü tabii. hiç unutmam çünkü pazar yerlerini de bir stand kuruyorduk. Ee, benim için çok değerli olan bir 5 lira vardır yani 5 milyon dolardan daha değerlidir diye hmm. belki hatta ondan bile fazla yani sırtında bir hamal yükle sebzesini taşırken durdu standda şöyle bir baktı konuyu anladı. Cebinden hmm. parayı çıkardı verdi bir sili alıp devam etti. Aynen. Yani bu Aynen. insanların ve onun gibi binlerce insanın parası ve bu karar bu 60 günlük bu usülden verilen karar bütün bu insanların e, maddi manevi olarak olaya koydukları emeğe de inanılmaz bir küfür gibi. Evet, doğru. Yani sonuçta hmm. hukuk yani... Bir sürü bilimsel rapor hazırlandığı Doğan Kantarcı hocamızın kitaplaştırılmış bir eseri var artık yayınlanıyor Ormancılar denilen sadece evet. Alakır'daki HES'lerle ilgili. Ee, bir sürü insan, online güzel, olarak sürü ulaşabiliyoruz emek. değil mi? Bir han bunların hepsine web sayfasından. Tabii tabii, hep koyuyoruz. Yani şey .com diye belge paylaşım sitesine biz bütün belgeleri, dava tutanaklarını, her şeyi. Hatta şarkılarınızı alır. bile. Hı, -hı. Tabii onların çekilebilen işte yine şeyleri, video klipleri varsa Hı -hı. şeyleri devamlı hani paylaşıyoruz. Çünkü e, sanatın ve kültürün paylaşımıyla ancak hani bilinçli bir toplum ve onun hani duyarlılığını e, sağlayaraktan hani hmm. sadece alacakerdeki hatta sadece hes mücadelesi de aslında değil e, yani HES'lerin tamamı e, iptal edilse bile ya yani şu konjonktürle şu dünyadaki bu gerçeklik ve bu tüketim hırsıyla bu diğer canların yaşam hakkını hiçe sayan bu tavırlarla sürdürülebilir bir dünya olmadığına inanıyoruz. Hmm. Onun için hani hmm. her platformda her an bir mücadele yani Kendi yaşamımız için mücadele etmek zorundayız Öyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda yani Bunu görmezden gelip Kafamızı rahatça yastığa koyup Uyuyabilecek insanlar değiliz Onun için evet, evet. elimizde de hani, e, Sanatımız Neyimiz varsa değerlendirebileceğimiz Ürünümüz onları paylaşarak e, Hatta artık hani insanların bunu yapabilmek yapa, Yapmak isteyen insanların Bu ne kadar mümkün ne kadar kolay Ne kadar sağlıklı huzurlu bir şey olduğunu da anlatabilmek için e, yaptığımız yani tarımsal ya da mimari çalışmaları da yine e, sanal ortamlardan paylaşarak hı hı. insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ya Yani bunu aslında yani, hukuksal, bilimsel ve eylemsel diye biz bir sac ayağına bu mücadeleyi. Evet. E, o üç e, alanda da elimizden ne geliyorsa ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet şimdi bir de Anadolu'nun isyanı canımızı verir suyumuzu asla diye bir belgesel var. Biraz da ondan evet. bahseder misiniz? Onun işte oluşumu da çok güzel oldu. Yine e, tamamen gönüllülük. hatta birisini işte filmi çekecek arkadaşları bir arkadaş kamerasını verdi, biri arabasını verdi, biri benzinli. Kollektif bir şekilde hazırladınız. Tamamen e, Hı -hı. kollektif bir şekilde, gönülden bir şekilde o arkadaşlar bu HES mücadelesinin, HES sorunlarının olduğu valileri tek tek dolaşarak insanlarla birebir temas kurarak Hı -hı. onları belgelemiş oldular. Ve onu biz bu Büyük Anadolu yürüyüşü sırasında e, köy köy gezerken Köylerdeki kahvelerde izleterek çünkü insanlara şunu anlatmakta çok güçlük çekiyorduk yerel halkta yani başka vadilerde bunları yaşıyor hatta birçoğu yaşamış ve sakıncalarını çok görmüşler çünkü şirketler vadiye girdikleri zaman yılmaz vaatlerde bulunuyorlar evet. işte o olacak bu olacak falan bin tane şey söylüyor ve hiçbiri tabii gerçekliği ve yalan. hani bu yanılsamayı yaşamış Diğer e, yerel halkı, diğer o halkla buluşturmanın tek yolu hani o köy kahvesindeki o televizyon ekranından o diğerlerine ulaştırmak Çünkü hani otobüslerle onları oraya buraya taşımak mümkün değil zaten. Hı -hı. Herkesin yaşamını Hı -hı. kurtarmak için 24 saat yaptığı bir mücadele zaten var burada hayvanlarıyla, toprağıyla şeyle. Hani bir saat bile ayrılamıyorlar. ya Anadolu'nun isyanı belgeseli ve, ve Büyük Anadolu yürüyüşündeki o... E, şeyi faydası inanılmaz boyutlarda yansımaları oldu zaten belgesel içerisinde oldu. farklı bölgelerden yani ıl su da var işte e, Loç da var alakırda var e, o Aynen. bölgedeki insanlar Aynen. özellikle şunu ifade ediyorlar Hani e, merkezden alınıyor bu kararlar e, uzak yerlerden alınıyor bir gelip görseler durumu. Bunu reva mı görürler bize diye hepsi ortak bir isyanda bulunuyor. Yani orada e, işte suyu aldığı an elinden gittiği an e, bütün yaşamın alt üst olacağını çok böyle samimi cümlelerle ifade ediliyor belgeselde. Bence en etkileyici yanı da buydu zaten çok insani bir şeyini anlatıyordu durumu anlatıyordu. Bu burada yani cidden yani kelime olarak hafif kaçıyor ama yani cidden vazgeçilmez bir şey. Hani burada su kendi akışkanlıkta akması gerekiyor ve su kesinlikle boşa atmıyor. Yani inanılmaz bir laf var su boşa akar diye. Yani suyun başa aktığını söylemek, boşa aktığını söylemek hani inanılmaz bir cehalet içerisinde, inanılmaz bir e, körlük içerisinde olması lazım bir insanın suyun boşa aktığını söyleyebilmesi için. Kendine yani de düşman bir... olması lazım aslında kendine yani geleceğine. Düşmanı yapmaz gibi geliyor <gülüyor> yani bu büyük bir cehalet yani evet. bu büyük bir körlük. Ve burada insanların en temel tüm canlı, yani çiçeğinden böceğine keçisinden kurduna kuşuna kadar yani en temeli su. Hani başka hı. bir şey yok yerine evet. koyabileceğiniz. Hani suyu alayım ben bunu koyayım dediğiniz hiçbir şey olamaz. Bir şey yok. Bir an, e, tamamen son, kurutuyor bu hesler var. Evet, son iki dakikamız. E, ne diyeceğiz e, sonrası için? Şimdi temize başvuracaksınız herhalde değil mi? Tabii. E, yani sadece temiz değil. yani O belli bir kısır döngüye girsin değil. Hı hı. Artık hı hı. biz bunu çok değişik platformlarda bu mücadeleyi biraz bir çıta yükseltmek istiyoruz. Çünkü hı hı. Nasıl? O, e, artık hukuksal olarak bizim e, taleplerimiz de yok sayılıyor bu kararlarla. Yani hı hı. Artık o mahkeme kararları ...ya da insan haklarına kadar... ...her ne platformda ne yapabilirsek ...yani tamamen bizi reddetsinler... ...yok sayısınlar, bu mahkemeleri kaybedelim... ...ama yine de biz bu hukulsal mücadeleyi... ...çeşitlendirerek devam ettirme kararlındayız... Hı hı. ...şimdi e, bir beyin fırtınası yaratıyor... ...gönüllü avukatlarımız sağolsunlar... ...onlar dilekçelerle... ...o temiz zaten yapılacak... ...hatta hı hı. bir tane hakim e, şerhini koyduğu için... ...o çok güzel bir açıklama da yapmış zaten... ...gereğini söylemiş o... ...onu biz daha zenginleştirerek zaten o temiz süreci devam edecek... Ama yani sadece bu değil, sadece temiz değil olay. Çünkü burada kazanılmış hukuksal hakların yok sayılması gibi bir şey de var. Evet, evet. Yani esastan Hı -hı. alınmış bir karara usulden bu kadar kolayca bu kadar kamu davasının reddedilmesi insan haklarına, insan ahlaki duygular her şeyi aykırı ve onun uygun hukuksal e, bir platformda hazırlık devam edecek zaten. O evet. elen süreçte de devam ediyor. 28'inde Antalya'da e, bir salon verdi belediye sağ olsun. Orada yine bir sanatlar performans gösteriliyor olacak hı hı. hem halka ulaşmak onu bilgilendirmek sanatla halkı buluşlarak hani bu çevre ile ilgili mevzuları anlatabilmek adına e, o bilimsel olarak da yine bir araştırmalar e, devam edecek vadide endemik araştırmalar işte İbadinin korunmasını acil olarak korunmasını esas alınacak envanter araştırması yapılacak. Peki. Yani süreç atak devam ediyor, mücadele aslında daha yeni başlıyor. Tamam. Evet. Ben, bir şey. e, su hakkı kampanyasında her zaman yanınızda olduğunu e, bilin. E, ne tür e, desteğe ihtiyacınız olursa ya da birlikte ne yapabilirsek e, elimizden geleni yaparız. Diyelim süremiz bitti. Maalesef doyamadık e, <gülüyor> ama. <gülüyor> evet e, daha sonra süreçte yine şey yaparız, e, rastlaşırız. Seni tekrar çağırırız tamam, programı. Tamam, çok teşekkürler. Ya Biz radyo çok teşekkür Ayrıca teşekkürler. Çünkü şey, İstanbul'dan ayrılırken tek şey vardı yanımıza alamadığımızı üzüldüğümüz o da açık radyoydu. Çünkü bizim <gülüyor> sosyal, kültürel ve felsefi anlamda her zaman ailemizin bir birey olarak yanımızdaydı. Bir onu alamadığımız için düşünmüştük. Başka hiçbir fiziksel ya da maddi arkada... Bırakırken bir saniye düşündüğümüz bir şey yoktu. Hep aa açıklar diye olmayacaktı. Bizim kafamızda önce açık radyo ailesine de <gülüyor> her zaman olacak. dinleyicilere şey ayrıca çok selamlar söylüyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Radyolarla buluşmak. Evet Birhan çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Rica ederim görüşmek çok selamlar. Üzere. Görüşmek üzere. Çok gelsin. Evet bu haftalık da bu kadar görüşmek üzere. Görüşürüz Su hakkı.